Sağlıklı bir kişi böbreğinin birini hasta bir akrabasına hayır için verebilir. Mi? Öncelikle seyircilerimiz ekranlar başında bizi seyreden seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu organ naklinde e, girer. Yani organ nakli. E, dinimiz e, organ naklini bir zaruret olarak insanın e, sağlığı, insanın yaşaması, insanın daha iyi, daha kaliteli yaşaması e, ve hayatiyetini e, daha iyi bir şekilde devam ettirmesi açısından bir zaruret olduğundan dolayı yani zaruret olmazsa zaten yapılamaz. Yani zaruret olmayan bir kısım eklemeler, ilaveler, organlar işte vesaire vardır ki Mesela diş dolgusuna da diyoruz ki işte efendim zarurete binaen diyoruz. Efendim ama mesela saçla ilgili veya buna benzer diğer şeylerle ilgili e, estetik amele zaruret değil o. O ayrı bir konu. Dolayısıyla zarurete binaen kişi e, e, yakınına veya yakını seyircimize anlayabilsem yakını soruyor ama genel olarak söyleyelim biz. Yakında olsa uzakta olsa. Evet yakında olsun uzak olsun. O organda doku nakli, doku uyumu varsa, aynı özelliğe sahipse bir kişi bir başkasına organını ama her organ değil tabii. Burada böbrek sorduğu için böbrek üzerinde söyleyelim. Böbreğini verebilir. Zaten ismi de güzel konmuş. Aslında o da önemli. Organ bağışı deniyor. Organ bağışı. Yani bağış kelimesi zaten işi çözüyor. Bağıştır. Organ satılamaz. Evet. Yani şartlarına gelirsek bunları söylememiz lazım. Birisine organını verebilir, böbreğini verebilir. Ancak bunu verirken, verirken bağış olarak vermesi lazım. Yani hediye etmesi lazım. Yani yardım etmesi lazım. Çünkü insanın hiçbir organı, Karşılık hiçbir lazım. evet, hiçbir parçası efendim ücretle, ücretle ya da fiyatla belirlenemez. Kişi bunu yaptığı zaman kendisini ya da işte organını veya bir parçasını parayla satmış olur ki bu dinen caiz değildir. Buna dikkat etmek şartıyla efendim organını bir başkasına zarurete binaen verebilir ve onun iyileşmesi için bu şekilde bir katkı da bulunabilir sağ Bir tanesi de hocam kendi sağlığı da tehlikeye girmeyecek değil mi? Mutlaka. Zaten kendisini helak edecek ya da kendisini ölüme götürecek götüreceğini biliyorsa yani bazen kişi verir ama Diyelim ki bir böbreğini verdi ve diğer böbreğe de iflas etti ve böbrek yetmezliğinden öldü. Evet. Yani bu kişi verirken bir böbreğini öleyim diye vermemişti. Fakat sonra ecel vuku buldu. Ya Bundan sorumlu olmaz. Hı hı. Ama kendisini yok edecek derecede yani kendi hayatına kastedecek şekilde bir başkasına yardım edilmesi tabii ki uygun değil, caiz değildir. Evet. <gülüyor>